Allah her zaman yaptığı gibi bazı kullarını da çıkın ümmeti kurtarın diye müceddit mantığıyla ortaya çıkardı. Bu isimleri tek tek saymaya gerek yok. Bu kadro daha sonra bir ekol oluşturmuş oldular. Doğal bir ekol ama. Suni değil. Yani bir grup grup bir platform oluşturup orijinal İslam'ı yaşama platformu diye bir çalışma yapmadılar onlar böyle böyle bir dertleri olma bunları düşünmeye vakitleri bile olmadı zaten onlar Allah dedirtmek için insanları meydanlara döküldüler daha sonra ikinci üçüncü dördüncü asırlarda bu zenginlik artarak devam etti tabi her ay bir şehir fethediliyor. Her sene yeni bir servet ortaya çıkıyor Bu servetin üzerinde hem siyasi çekişmeler Gitgide büyüyerek devam ediyor Kavgalar oluyor Filan yerde Fatimiler bir devlet kurdu Filan yerde başkaları bir devlet Böyle akın akın hareket büyüyerek devam ediyor Bu çekirdek kadro Hasan Basri'lerin başlattığı harekette Çoğalarak devam etti ama on binler olmadı tabi Mesela bir Cüneydi Bağdadi çıktı. Bir Abdülkadir Ceylani çıktı. Bu Allah dostları insanlar, Hasan Basri'lerin başlattığı dünyevileşmeye karşı ahireti unutturmama gayretini ciddi bir şekilde sürdürdüler. Bu hareketin Hasan Basri ile başlayan, daha sonra Cüneydi Bağdadi'lerle devam eden, Abdülkadir'lerle devam eden hareketin özü İslam'ın İçindeki dünyevileşme hastalığına karşı, Ahireti, sıratı, mahşeri, mizanı, Hep göz önünde tutma hareketidir. Allah'ın unutulmaması için, Hep Allah'ın zikrediliyor olması için, Ama bu zikir, Bu zikir, Tesbih zikrinden çok, Ticarette hatırlanan Allah, Cihad için hatırlanan Allah, Yani zikrin, Kur'an'daki manası Allah'ın Beni zikredin Ben de sizi zikredeyim Ayetindeki sırrı ihya etmeye çalıştılar Burada kırmızı puntolarla Tekrar vurguluyorum Zikrin Orjinal halini Uhud'daki zikri Hayber'deki zikri Hudeybiye'deki zikri Resulullah deyince Resulullah çağırdı deyince hanımı ile oturur pozisyondan gusletmeye bile vakit ayırmadan Resulullah'ı ve Allah'ı hatırlayan Hanzele'nin zikri olan zikri. Oturup tesbih çekip dünyanın sürüklenmesine, nesillerin helak olmasına karşı bir tesbih ile oyalanma zikri değil. Çünkü zikir o değil bunun için İmam Gazali daha sonra bu kadrodan biridir İmam Gazali şu çekirdek hoca kadrosundan biridir diyor ki Allah'ı zikrin en büyük çeşidi şehitliktir diyor çünkü zikir Allah'ı hatırlamaktır canını verecek kadar Allah'ı hatırlayandan büyük zikreden olur mu diyor tesbih de 100 versiyonundan bir tanesi bu zikrin çünkü Allah beni zikredin ben de sizi zikredeyim diyor siz subhanallah deyin demekse bu. Allah ne diyor bize karşı? O mana bu değil demek ki. Siz beni hatırlayın ticarette, aile ilişkilerinde, Allah anılması gereken yerde, şeriat olması gereken yerde, beni hatırlayın, ben de size cenneti söz verdiğimi hatırlayayım diyor. Ayet budur.